Üçüncü Mekan Hazırlayan ve sunan Sevil Sarp İyi akşamlar Sevil ben. Üçüncü Mekan Kütüphaneler Arşivler programı ile beraberiz. Hizadan çıkıp yoldan sapabilenlere küçük bir katkışı yarınıza devam ediyoruz. Bugün 10. programdayız. Önceki 9 program boyunca biz İstanbul Avrupa yakasındaydık. İlk Fener'de başlamıştık Kadın Eserleri Kütüphanesi ile. Geçen haftada Emirgan'daydık, Sakıp Sabancı Müzesi. Bu 10. programda kendi köyüme döndük. Anadolu yakasındayız. Kadıköy Belediyesi, Tarih, Edebiyat, Sanat, Kütüphanesi ve Kültür Merkezi... ...TESAK konuğumuz, TESAK'tan etkinlik sorumlusu Ayşe Görkem Kozanoğlu bizlerle... ...hoş geldin Görkem. Hoş bulduk, merhaba. Ee, şimdi... ...üçüncü mekan, neden üçüncü mekan diyoruz... ...küçük bir hatırlatma yapacağım... ...daha sonra da her zamanki sırayla mekanınızın mimari özelliklerini konuşup... ...sonra da Görkem seninle devam edeceğim... Neden üçüncü mekan demiştik? Sosyolog Ray Oldenburg 1999'da ilk defa bu kavramı öne sürmüş. Kent yaşamının zorluğu, hızı, tek düzeliği, yalnızlığı, arkadaşlık-ahbaplık ilişkilerinin azalması üzerine... ...hani bu ev-iş ikiliminden çıkıp bir üçüncü yol olmasını düşünüp böyle bir paradigma yayınlamış. Bu paradigma da tarafsızlık, eşitlikçi ve kapsayıcı, sohbet ortamı... Kolayca ulaşılabilir olması, herkese açık ücretsiz, kurallardan azade, tanıdıklarla rastlaşma, sınıfsal etnik farklılıkların geri plana atılması, eve benzer sıcaklık, ortak bir hafıza. Ee, i̇şte bu dokuz program boyunca elimizden geldiğince bu paradigmaya e, yer yer uyan, çoğunlukla uyan mekanları konuk aldık, onlarla konuştuk ee, ve şimdi de Anadolu yakasından tesakla başlıyoruz programımıza. E, tesak Beşiktaş iskelesinden indiğimiz karşısında. tam karşısındaki evet. o güzel bina. Şimdi e, Görkem'le biz şöyle bir şey yaşadık. Ben e, hemen hemen birkaç programdır mimarlık odasının İstanbul'u rehberinden alıntılama yapıyordum. Mekanla ilgili e, mimari özellikleriyle ilgili. Bir baktık mimar odasının rehberinde e, <gülüyor> e, mimariyle ilgili ve detaylarla ilgili ve Kadıköy Belediyesi'nin Açıklamaları ve web sitesindeki <gülüyor> açıklaması arasında farklılık gördük. Bu ikisini de biz bahsetmek istiyoruz bugün. Mimar Odası diyor ki Kadıköy Kaymakamlığı başlığı altında <gülüyor> belediye dairesi olarak mimar Konstantinos Kriakides tarafından inşa edilmiştir. 1910'lu yıllarda dönemin tarihselci çizgisinin oryantalist denebilecek bir örneği. ...olarak söylüyor ve mimar e, Fatih'teki aynı işlevli yapıya e, detaylarına kadar örtüşüyor diyor. Fatih'teki başka bir binayla benzetiyor. Fatih'teki belediye binasıyla. Evet. Sizde de 1914 yılında hmm, Celal Esit, Esat Arseven değil mi? Celal Görkem. Esat Bey'in belediye başkanlığı döneminde Yervan Terziyan tarafından... Hı hı. ...mimar olarak Yervan Terziyan tarafından yapıldığını söylüyor bizim site... Evet, neakülesik tarzda birinci ulusal mimarlık dönemi örneği olarak... ...kabul ediliyor. E, ...1914 yapılmış. Önce belediye binası olarak kaymakamlık, hükümet tabipliği ve sonra nikah dairesi. Ne kadar işte Birçok işlevi olmuş. Evet, ve 2013 yılında restore ediliyor. Evet. Ve 2014'te siz... başlıyorsunuz. Evet, <gülüyor> evet sizin e, mimari tarihçiniz böyle. Biz bu iki bilgiyi de vermek istedik. Artık bunu mimarlık tarihçileri düşünsün. Evet. <gülüyor> Diyorum ve şimdi bu üçüncü mekan algısına çok uygun olan TESAK'la ilgili Görkem'cim e, etkinlikleriniz var, yayınlarınız var, nefis bir kütüphaneniz <gülüyor> var, dolu dolu tıklım tıklım çok da ihtiyaç var. Evet a çok böyle var. bir. Bir de çok şık bir yer. Evet. Ona da ihtiyacımız <gülüyor> var. İstersen e, sen bize bir Başla TESAK, ee, niye varsınız, neler yapıyorsunuz genel olarak? Bir girelim istersen. Hem kütüphane hem de kültür merkezi olarak hizmet veriyoruz. Aynı evet. zamanda Kadıköy Belediyesi Kültür Yayınları Bünyesi'nde yayınlar yapıyoruz. Ee, önce söyleşilerden Hı. Evet, bahsedelim. evet, kültür merkezi kısmından başlayalım. Pardon, onu demeyi unuttum. Arkasından, e, müzikten sonra kütüphaneye gireriz. Tamam, buyurun. <gülüyor> <gülüyor> Söyleşilerimizi ve yaptığımız etkinlikleri Kadıköy Belediyesi'nin bir kültür ve eğitim hizmeti olarak niteliyoruz. Yani kültür ve eğitim vermeye çalışıyoruz. Verebildiğimiz kadar, yapabildiğimiz kadar. Davet ettiğimiz konuşmacılar, e, akademisyenler, yazarlar, araştırmacılar bu kişilerin halkla, dinleyiciyle buluşmasını sağlamaya çalışıyoruz. Konuşmacılarımızdan ne çok akademik bir dil kullanmalarını ne de çok indirgemeci bir dil kullanmalarını istiyoruz. Yani böyle bir Ortalamayı bulmalarını istiyoruz. Çok güzel. Dolayısıyla belli bir bilgi birikimine sahip herkese hitap edecek bir şekilde söyleşileri kurgulamaya çalışıyoruz. Konferans salonumuz 120 kişilik. Tüm söyleşilerimiz ücretsiz. Ee, etkinlik sezonu boyunca ki etkinlik sezonu Ekim ile Mayıs arasında oluyor. Çeşitli türde söyleşilerimiz var. Evet mesela, çok yoğunsunuz. Evet. <gülüyor> evet. Mesela pardon. Haftada evet. minimum üç söyleşi Hı -hı. yapıyoruz. Ee, mesela çarşamba akşamüstü söyleşileri. Her çarşamba saat 18.30'da. Felsefe ve sosyal bilimler alanında içerikleri var. İki aylık temalar belirliyoruz. Mesela daha önce işte modern hayat ve felsefe diye bir tema yapmıştık. Sinema ve felsefe yapmıştık. Bu aylık temalar değil mi Görkem? İki aylık. <gülüyor> İki aylık. Soru İki aylık. İki aylık temalar bunlar. Sonra... İçeriği detaylandırıyoruz. Evet. Yani her hafta başka bir konuşmacı var. Mesela şu anda Roma kültürü, kultura romana ya da kultus romanus dediğimiz söyleşiler var şu anda. Ee, üniversitelerin latin, latin dili edebiyatı bölümlerinden işte felsefe bölümlerinden veya klasik filologlar, çevirmenler, çeşitli konuşmacılar var. Onlarla Roma kültürünü anlamaya çalışıyoruz hep birlikte. Onlar biz anlatıyor, biz anlamaya çalışıyoruz. Başlıkları okuyayım mı? Tabii. Görkem? Sen söyleyecek miydin ama ben çok etkilendim çünkü. Yunanca felsefenin Roma öyküsü Yanardağ'ın altında. Evet. Ee, hocalarımızın ismini söyleyemeyeceğim lütfen kusuruma bakmayız. Levent Kavas Tamam Anlayayım süper. <gülüyor> Roma'da siyaset ve felsefe. Cengiz Çelik. Ritüelden beliren vahiysiz bir inanç geleneği eski Roma'da din. Ekin Örgen, üçte üçüm şu an. Süper, <gülüyor> zavallıyorsun Görgen. Dördüncüdeyiz. Roma hukukunun felsefi tarihsel kaynakları. Eşref Küçük. Tamamdır, <gülüyor> buyurun. Bu tamam. ee, çarşamba akşamüstü söyleşileri. Evet. Evet. Perşembe Edebiyat Konuşmalarımızdan bahsedebilirim bir de. Perşembe Edebiyat Konuşmaları, Ekim'den Nisan'a kadar süren... Bir, ...bir sezonluk bir program halinde yayınlanıyor. ...bu zamana kadar kimler geldi, kimler, kimler geçti, geçti diyeceğim şimdi. hangi birini sayacağız ama çok değerli isimler gerçekten. Bence örnek verebilirsin. Yani isimlerini anamadığım için üzgün olduğumu söyleyeyim. Birçok insan, şimdi aklıma gelenler mesela Ekrem Işın, işte Jale Parla, Necmi Yalpa, Hilmi Yavuz... ...Latife Tekin, Seva Şahin, işte Yalçın Armağan, Enis Batur, Asuman evet. Kafaoğlubüke... ...Cevat Hoca, Cevat Çapan, Oğuz evet. Demiralp yani Erkan Irmak. Aklıma gelenler şimdilik bunlar her perşembe günü saat 18.30'da oluyor... Yine örnek verelim mi bu Mart ve Nisan için Perşembe? Tabii, tabii. Şimdi Cumhuriyet Hümanizmi ve Garip Şiiri. Eklemiş yani geçmişleri mi? söylemiyorum evet. Hı hı. Önümüzde de Hilmi Yavuz'un e, Nazım Hikmet'i, Simavni Kadıoğlu Şeyh Bedrettin Destanı odağında Nazım Hikmet'i evet. konuşacak. Hı hı. Hilmi Yavuz var evet. Ee, bunun dışında Cumartesi Söyleşi dizisi. var. Her cumartesi günü saat 14'te oluyor. Süpersiniz. <gülüyor> Kütüphanecilerin bildiği bir tasnif sistemi vardır. Genel konular diye bir şey vardır. Bizim cumartesi söyleşileri de biraz genel konular. Yani böyle tarih, arkeoloji, sanat tarihi, fotoğrafçılık tarihi, siyaset yani çok genel konularda. Hı -hı. Yine birçok isim katıldı bu söyleşilere. Çünkü bizim kütüphanemiz 2014 Mart'ta açıldı. 2014 Mayıs'tan beri düzenli söyleşiler oluyor. Şimdi gene aklıma gelenleri söyleyebileceğim. İşte Uğur Tanyeli hoca, İlber Ortaylı hoca, Doğan Kuban, işte Ferit Ezgü, Ahmet Soysal felsefeci, Mine Söğüt, Mete Tunçay, Beral Madra. işte mesela bu söyleşilerde cumartesi günleri e, her yıl mesela Aralık ayında Varlık Dergisi'nin Yaşar Nabi Nayır Gençlik Ödülleri töreni oluyor. Mesela zaman zaman böyle yer tahsislerimiz de var. Varlık Dergisi çok eski bir edebiyat dergisi, çok önemli bir edebiyat dergisi Türkiye için. Onlarla böyle bir ödül töreni düzenliyoruz mesela bu söyleşilerin içinde. Bu söyleşiye de örnekine var değil mi? Önümüzdeki Tabii. Taner Timur Hoca, küreselleşme, anti-emperyalizm, batı düşmanlığı evet. genelinde konuşacak. Evet, mesela bu cumartesi Hoca Ali Rıza üzerine bir söyleşi var. Evet, evet onu da yazdım. Evet, İstanbul'un ressamı Hoca Ali Rıza. Evet, İstanbul'un ressamı Hoca Ali Rıza. Onun dışında ayda bir cuma günleri... Yaptığımız özel bir söyleşi var. O da ayda bir Cuma günleri 18.30'da 25 kişinin katılımıyla sınırlı yaz söyleşileri. Tamamen <gülüyor> itiraf etmek gerekirse kendimiz için yaptığımız bir söyleşi. Biz kütüphancılar <gülüyor> olarak <gülüyor> hocalarımızı davet ediyoruz. Onlardan dinliyoruz. Yani hem atölye gibi hem evet. söyleşi gibi daha iki tane yapabildik. Nuri Akbayar hocayı davet ettik ki kendisi yeni kütüphancılar bilecektir. Seyfettin Özge ile birlikte çalışmış. Çok önemli bir isim. Onun dışında e, Sahaf Nedret Bey'i davet ettik. Nedret İşli Nadir kitabın ne olduğunu konuştuk. E, buna da bir örnek vereyim. Örneğin 5 Nisan günü Berat Açıl Hoca ile Filiz Dıroğlu Hoca'nın Osmanlı yazma ve basma kitap kültürü söyleşisi var. Evet. <gülüyor> bir de şöyle bir şey söyleyebilirim etkinliklerimizle ilgili. Yok yok yani. Evet. <gülüyor> Biz fuaye kültürüne önem ver veriyoruz. Küçük fuaya sergileri yapmaya çalışıyoruz. Mütevazı. Mesela şu anda Kadıköy'lü sahaf Lütfü 25 yıldır yayını hazırlayıp çıkardığı Müteferrika dergisiyle ilgili bir sergimiz var. Yine tekrarlayayım minik bir sergi. 25. yılında Müteferrika Kitabiyat dergisi. Çünkü Türkiye'de dergiler birçok dergi çıktı, çıkıyor. tek sayı çıkıp kapanan bile birçok dergi var. Yani dergilerin ömrü çok uzun olmuyor bu ülkede maalesef. 25 yıldır bir sahafın Uğraşıp çıkardığı bu dergi kitabiyat dergisi Türkiye'de iki tane var. Bir de Kebikeş dergisi var Ankara'dan. Çok önemli bulduk. Kadıköy'lü hemşerimiz olarak. Evet ya yani Lüktü Bey. <gülüyor> <gülüyor> Hepimiz Öyle. çok severiz kendisini. Öyle. Onun sergisi de gezilebilir. Hı -hı. Diyoruz ve diğer başlık yayınlarınız var bir de. Evet yayınlarımız var. Ee, Tesak'ta yaptığımız ilk söyleşi 2014 Mayıs'tı yanılmıyorsam. 51. yılında Ankara Sanat Tiyatrosu sempozyumu gerçekleştirmiştik. Ee, Ankara Sanat Tiyatrosu'nu bilen bilir şey... ...Zafer Toprak Hoca şöyle söylüyor... ...1968'e 68 hareketine giden taşları döşeyen en önemli aydınlatıcı unsurlardan biri olduğunu söylüyor. Çok önemli bir tiyatro Ankara Sanat Tiyatrosu. Evet. İşte böyle bir sempozyum gerçekleştirdik. İşte Rutkay Aziz, Salih Galyon, işte Cezmi Baskın, işte Seçkin Selvi birçok insan... ...İlber Hoca filan birçok insan... geldi katıldı işte Demirozlu hmm. falan. Çünkü Demirozo Ankara Sanat Tiyatrosu'nun kurucularının evet. çok yakın arkadaşı. Özlüler. <gülüyor> Bu sempozyumun bir kitabını <gülüyor> yayınladık. Daha sonra da Tarih Öncesi Dönemden Orta Çağ Kadıköy Arkeolojisi adında bir sempozyum düzenlemiştik. Onun kitabını yayınladık. Düzenli olarak her yıl Kadıköy Belediyesi'nin düzenlediği Ulusal Tiyatro Yarışması oluyor. Onun kitaplarını, kazanan eserlerin olduğu, ödül alan eserlerin kitaplarını yayınlıyoruz. Onun dışında yine TESAK'ın personeli, TESAK'ta çalışan Burak Çetintaş, tarihçi kendisi. Burak Çetintaş'ın yayını hazırladı iki ciltlik Kadıköy tarihi. Şu evet. anda yayın hazırlanıyor, bitmek üzere o yayınlanacak. Çok merakla bekliyorum. Evet, ya Burak Bey'in mezar taşları üzerine uzman olduğunu söyleyebilirim. Yani Kadıköy'le ilgili, mezar taşlarıyla ilgili bir kitap olmadığı için, pek böyle bir kaynak olmadığı için... ...baya önemli bir kaynak olacağını tahmin ediyorum, henüz görmedim. Ee, onun dışında şu anda daha önce iletişim yayınlarından çıkan, iletişim yayınlarının bastığı ve Ekrem Işın'ın yayını hazırladığı Celal Esat Sanat ve Siyaset Hatıralarım adlı kitabı yayınlanacak. Celal Esat bahsetmiştik işte Kadıköy'ün eski belediye başkanlarından biri ve TESAK'ın yani eski şehre maneti binası onun döneminde yapılıyor. Çok önemli evet. bir kişi. Ee, Aklıma şey geldi, Arseven'in arşivi nerede acaba? Şimdi böyle bir anda geldi. Arseve'nin arşivi... Şahıs arşivi. ...diye bir şey bilmiyorum var mı yok mu fakat... ...Arseve'nin ilgili en geniş bilgiyi... ...Tahator's arşivinden edinebiliyoruz. Hmm, Orada tamam. biraz malzeme var. Hı -hı. Ee, Ve Birinci Dünya Savaşı'nın... Evet. Birinci Dünya Savaşı'nın... ...yüzüncü yılı konferanslısı. Biz 2014-2018 arasında... ...yani 1914-1918'e istinaden... ...her yıl düzenli Birinci Dünya Savaşı... ...üzerine söyleşiler yaptık. Bayağı onlar birikti. Onların üzerine, onların... İşte deşifreleri yapıldı, işte konuşmacılara gönderildi, düzeltmeler yapıldı, editörlükleri yapıldı. Şimdi o yayınlanacak. Şimdilik böyle. Ellerinize sağlık. Hem Hemşehrincilik yapmayayım. <gülüyor> <gülüyor> Konuşamadım. Çok güzel, dolu dolu. Ee, şimdi diğer kısım kütüphane ve geçmeden e, bir şarkı arası verelim Görkemcim. Tamam. E, Korhan Futacı ve e, Kara Orkestra'dan bilmediğim ne çok şey varı dinleyeceğiz. Sonra devam edelim. Tamam. Evet, şimdi e, TESAK'la devam ediyoruz. Kadıköy'deyiz. Görkem'le sohbet ediyoruz. E, kültür merkezi kısmını konuştuk. Tesan, hı hı. sıra geldi. Kütüphane kısmını ama Görkem dur unuttum onu hemen soracağım. Bu çok güzel söyleşileriniz var ya. Hı hı. Onların video kaydı var mı öncelikle? Evet, hepsinin video kaydı var. Harika, ben gelip sizden dinleyebiliyorum mekanınızda. Tabii, bizim kütüphanemize yani... Önce ...kaçıranlar için... ...önce randevu alırsanız iyi olur ama almazsanız da yardımcı oluruz... <gülüyor> ...tamam... ...kaçırdığınız söyleşileri gelip dinleyebilirsiniz, izleyebilirsiniz... ...video kayıtları olduğu için... ...harika, tamam... tamam. ...o zaman şimdi kütüphaneye geçebiliriz... Tamam. Buyurun efendim... ...estağfurullah efendim... <gülüyor> <gülüyor> ...önce şöyle söyleyeyim... ...kütüphanemiz pazartesi günleri hariç... ...her gün sabah dokuz, akşam dokuz arası açık... Ee, ...kütüphanemizde... ...araştırmacılar, ders çalışanlar... ...ve güncel gazete ve dergileri takip edenler için... ...ayrı ayrı salonlar mevcut... ...masa numarası sistemiyle çalışıyoruz. Girişte bankoda çalışan personelimiz kimliğinizi gördükten sonra kalacağınız süreye ve kütüphaneyi kullanım amacınıza göre size size bir masa numarası veriyor. O masa numarasına göre belirtilen masa oturup orada o süre boyunca çalışabiliyorsunuz. Kütüphaneyi bu amaçlarla günde ortalama 200 kişinin kullandığını söyleyebilirim. Ah ne kadar ihtiyacımız var işte <gülüyor> gör. Çok ihtiyacımız var kütüphane. <gülüyor> evet de. evet ben de numaralar çok aldım masa numaraları. <gülüyor> evet. Ee, ...kütüphane dermesinden biraz da bahsedeyim. Hı hı. Adı üstünde Tarih Edebiyat Sanat Kütüphanesi olduğu için... ...Tarih Edebiyat Sanat ve Sosyal Bilimler Felsefe alanlarında... ...olabildiğince geniş bir derme kurma amacıyla kurulmuş bir kütüphane. Şu anda bu saydığım alanlarda 60 bin üzerinde kitap var... ...ve 20 bin üzerinde dergi var... ...ve 20 bin üzerinde de kataloglanmayı bekleyen dergi var. Sürekli daima devam eden bir kitap dergi kataloglama çalışması var... E, ...tesak bir bağış kütüphanesi olarak kuruldu... ...biraz sonra anlatacağım bağışçıları... Hı hı. ...ama düzenli satın alımlarla... ...koleksiyonları genişletmeye hedefliyoruz... ...çok önemli yayınlar dışında da... ...tek nüsha bulundurma kuralımız var... ...yani her kitaptan birer nüsha... ...bize gelen ki, bağışlardaki kitaplar mükerrerse... ...sözleşmemize de bir madde ekleyerek... ...işte Kadıköy Belediyesi Gönüllü Evi'nin... ...yardımıyla düzenli olarak ihtiyacı olan... başka kütüphanelere gönderiyoruz bu kitapları... E, ...koleksiyonları... ...anlatmak gerekirse... Sadece ba ödünç vermiyorsunuz değil mi? Pardon. Ödünç vermiyoruz, evet. Tamam. Hı -hı. Ee, koleksiyonları anlatmak gerekirse imzalı kitaplar koleksiyonu bence en önemli koleksiyonumuz. Çünkü altı binden fazla imzalı kitaptan oluşan bir koleksiyondan bahsediyorum. Bağışçıların çoğu edebiyat tarihinin önde gelen isimleri olduğu için bu koleksiyonda... 20. yüzyılda Türkiye edebiyat ve kültür hayatında rol oynamış hemen herkesin imzasını görmek mümkün... Evet mesela, listeyi görüyorum da Örnekler <gülüyor> vereceğim şimdi evet. mesela Fransız Şahir Röneşar'dan Demir Özlü'ye Tezer Özlü'den anne babasına işte Reşat Ekrem Koçu'dan Celal Bayar'a e, Latife Tekin'den Mehmet Fuat'a Can Yücel'den Ahmet Oktay'a İşte Cemal Nadir'den İsmail Hakkı Baltacıoğlu'na Cemil Meriç'ten Cahit Danyol'a gibi önemli imzalardan örnek vereceğim Mesela İlhan Berk'in imzaları ilüstratif yani illüstrasyonlar yapıyor imzalarına Onlar çok hoş Çok merak ettim. Görebiliyorsunuz. Tabii mi? ki görebilirsiniz. <gülüyor> Harika. Mesela Ahmet Arif'in Cemal Süreyya'yı imzası var. Küfürlü bir imza. Şimdi burada söyleyemeyeceğim maalesef. Ay çok merak ettim. <gülüyor> evet, Ahmet esprili, Arif gözlerimiz hoş. doluyor ve o esprili bir şey yazmış öyle mi? Evet. <gülüyor> çok iyi. Sonra söylerim. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Sonra benim çok sevdiğim imzalardan bir tanesi Tezer Özlü'nün anne ve babasına imzaladığı çocukluğun soğuk gecelerinin suası. Oraya şey yazmış. Anneciğim babacığım dünyayı değiştirmek istiyoruz yazmış ki... O edebiyat türüyle, o 50 kuşa arkadaşlarıyla birlikte gerçekten bizim edebiyatımızı değiştiren bir şey yapıyorlar. O yüzden o imza çok hoşuma gider. Çok severim onu. Çok hoş bir de içerik de çok tabii, çarpıcı ya. Tezeröz'ü <gülüyor> okumakta gerçekten. Evet. Bir Bilmiyorum. de başka ne söyleyebilirim? Mesela Reşat Ekrem Koçun İstanbul'un Sıköpetisi yazarı müellifi Reşat Ekrem Koçun Celal Bayar'a bir imzası var. Onun da fazla fazla ağdalı olduğunu söyleyeyim. <gülüyor> Mesela. İmzalar çok ilginç. Yani Haluk Oral hoca biliyorsunuz imzalar üzerine çalışıyor. Keşke imzalar üzerine çalışan kişiler gelip de sakta çalışsalar. Aa, mesela bunu not düştün şimdi. Evet. Evet. <gülüyor> Buradan duyurmuş oldum. Bir de son olarak şey söyleyeyim. Latife Tekin'in Mehmet Fuat'a imzası var ki Mehmet Fuat Latife Tekin'in edebiyat dünyasına açılmasını sağlayan efsanevi editör. Onun imzası çok güzel. Siz olmasaydınız bu kitabı yazamazdım biliyorsunuz değil mi? Yani tarihsel olarak çok önemli imzalar bunlar. 86'da. Evet. Ee, onun dışında diğer koleksiyonlardan bahsedeyim biraz. Genel koleksiyonumuz var her kütüphanede de olduğu gibi. Genel koleksiyonun dışında en büyük bölümümüz e, kurucu başçımız da diyebileceğim Nilüfer Gürsoy'a ayrılmış. Hı -hı. Nilüfer Gürsoy Celal Beyar'ın kızı. <gülüyor> Aynı zamanda bir klasik filolog... Ee, Nilüfer Gürsoy'un koleksiyonu işte tek çok parti dönem tarihi işte felsefe gibi alanlarda 20 bin kadar kitap 10 bin kadar dergiden oluşuyordu. Onun dışında birçok şahıstan bağış aldık. Mesela Mehmet Fuat koleksiyonunu aldık ki dediğim gibi az önce de söyledim efsane bir yayıncı. Dolayısıyla çok nitelikli bir dergi koleksiyonu var. Yani Türkiye'de çıkmış tüm edebiyat dergilerinden neredeyse bir örnek bulmak mümkün. Bu koleksiyonu destekleyen Eray Canberk koleksiyonu var. Eray Canberk evet. dergi koleksiyonu. Dolayısıyla dergi koleksiyonumuz iyidir bayağı. Yani dergi gibi olması. Evet dergileri katalogladınız ve biz... E, Katalogladık değil. E, belli bir harfe kadar geldik. Ha, tam kasdifte. alfabetik gidiyorsunuz. Tabii. Ve biz bunu e, internet üzerinden katalogdan tarayarak da görebiliyoruz Dediğim gibi belli bir harfe kadar görebiliyorsunuz. Olsun <gülüyor> tamam. Ee, onun dışında yani 20 bin kadar dergi kataloglandı. Bir 20 bin kadar daha var kataloglanmayan. Of, of. Onu söyleyeyim. Evet. Onun dışında mesela Mete Tunçay koleksiyonu bizde, sol tarih üzerine çok ciddi bir koleksiyon. Profesör Doktor Cahit Tan yıld Koleksiyonu kitapları, işte Profesör Doktor Sander Dvitschoğlu'nun kitapları, o antropoloji ve sosyal tarih alanlarında Ahmet Oktay'ın kitapları ki yani benim gibi modern Türkiye'de biraz çalışıyorsanız çok önem verebileceğiniz bir koleksiyon. Onu söyleyebilirim. ...Modern Türk Edebiyatı, Dünya Edebiyatı, Edebiyat Sosyal, sosyal Bilimler gibi alanlarda... ...Ferit Ezgün'ün kitap bağışı, Demir Özlü'nün bağışı... Özdemir Herkes sizde görkem. <gülüyor> <gülüyor> İyi çalışmışsınız. 50 kuşa, <gülüyor> biz de fena değiliz. Evet, evet. Vallahi kimleri sayayım gene Turgut Çevikar, Leyla Tezcan, Cahit Kahre, Eski Enerji Bakanımız işte Melih Cevdet Anday. Ondan sonra mesela Leyla Tezcan, Ahmet Kutuz Tezcan'ın kızı. Yani şimdi isimlerini maalesef sayamadığım toplam 315 bağışçı var ve bunların içinde kurumlar da var. Düzenli olarak bağış yapan kurumlar. işte Türk Tarih Durumu Kurumu, Türk Dil Kurumu, ...İslam Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Ankara Dil Tarih Coğrafya Fakültesi, işte Kültür Bakanlığı, Ömer Koç, Yapı Kredi Yayınları, İş Bankası Yayınları gibi Nadir eserlerden bahsedeyim. Şimdi e, imzalı kitaplar, imza koleksiyonu da nadir eserler kategorisine giriyor. Onların dışında mesela çok özel baskılar, İstanbul Ansiklopedisi gibi yeni baskısı olmayan eserler. 1928 öncesi Türkçe kitap ve dergiler ve Birinci Dünya Savaşı dönemine ait mizah dergileri gibi. Görkemciğim biz dolu dolu konuşmuşuz, süremiz doluyor. <gülüyor> Efemera koleksiyonunuz var, katiköy kitabalı evet. bazı hı -hı, efemeraları hı, toplamaya hı. çalışıyorsunuz. Hı -hı. E, elinizde çok malzeme var, elinizden geleni yapıyorsunuz. Evet, e, Leyla Erbil'in Erbil çalışma masası var, onu söyleyeyim. Evet, Leyla Erbil'in çalışma masasında şimdi bizim kütüphanecimiz Hale oturuyor. Aa, <gülüyor> çok şanslı ve e, ne yazık ki kapatıyoruz programı. Çok, çok sağ ol, çok böyle <gülüyor> hızlı ve doğal geçti. Teşekkürler tekrar. Ben teşekkür TESA ederim. Her sizlere. zaman bekleriz. 3. mekan. Tamam. İyi akşamlar. <gülüyor> İyi akşamlar. Üçüncü mekan. Hazırlayan ve sunan Sevil Sarp. Açık Radyo program destekçisi olun.